Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmu'in Amma Hatırlarsanız inşallah biz geçen dersimizde en son e, Mustalahül Hadis derslerinden yani usul hadis derslerinden usul hadis, usul hadisin tarihi, tarifi, tanımı tarihi ile ilgili bazı bilgiler verdik ve en son dedi ki okuyacağımız kitap İmam e, Ömer İbni, Şeyh Muhammed İbni, Fetuhu'l-Beykuni El-Şami, şafii Rahimehullah'ın manzumesini okuyacağız. Manzumetul-Beykuniye ismiyle meşhur olan ve dedi ki Allah izin verirse inşallah e, yazarı ve yazarın kitabıyla ilgili elimizde mevcut olduğu kadar yani ne kadar bilgi varsa o kadarını paylaşacağız. Onları da paylaştık. Şimdi inşallah bugün dersimize girmeden önce yani bugün metnimize başlayacağız Allah izin verirse lakin metnimize başlamadan önce şunu söyleyeceğim inşallah hadis ilmine giriş yapmadan önce alimler bazı tarifler yaparlar. Kitaplarında musannaflarının başında hadis ilmine girmeden önce bazı elzem olan gerekli olan tarifler yaparlar. Niye? Sebebi çünkü talebe veya o ilmi öğrenen insan kitabı işlerken sürekli bu tanımlarla karşılaşıyor ve önce bu tanımların tarifini bilmesi lazım ki işittiğinde veya okuduğunda doğru tasavvur edebilsin. Bu tanımların tarifini bilmesi lazım ki işittiğinde veya duyduğunda doğru tasavvur edebilsin. Biz de inşallah bugün dersimize giriş yapmadan önce bu elzem olan gerekli olan tarifleri Allah izin verince verirse yapacağız. Şimdi normalde hepimiz biliyoruz. Hadis dediğimiz şey iki kısımdan müteşekkil. Bir senet kısmı iki metin kısmı. Değil mi? Senet kısmı hadisi rivayet eden ravilerin oluşturduğu kısım. Metin kısmı ise hadisin asıl bölümü. Yani o o bana falandan falan bana falandan dedikten sonra haber vermiş oldukları haber kısmı. Buna da metin diyoruz. Şimdi bazı tarifler var. Senetle alakalı bazı tarifler de var, metinle alakalı. İkisinin de bilinmesi lazım. Yani işte senetle alakalı, metinle alakalı tariflerin de bilinmesi lazım ki dediğimiz gibi sebebi nedir diye zihnimizde bir soru canlanacak olursa bu ilmi öğrenen insan sıkça karşılaşacaktır. Bu tanım bu tanımlarla bunları duyduğunda veya okuduğunda doğru tasavvur edebilsin diye. Doğru tasavvur edebilsin diye. Birincisi öncelikle hadis. Öyle değil mi? Öncelikle hadis. Hadis nedir? Hadis normalde lügat manası zıddül kadimdir. Yani cedittir Eski olanın zıddıdır. Yani yeni olandır. Hadis el cedid. Yani yeni olandır. Alimlerin istilahında ise özellikle ehli hadisin istilahında ise ma uzife ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme min kavlin ou fi'lin ev takririn ev sıfatin hlukiyye veya halkiyye ma odif ile en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygambere izafe edilen şeydir peygambere izafe edilen şeydir min kavlin söz olarak veya fi'lin veya fiili veya takririn veya taqriri yani yanında bir şey yapılmıştır aleyhissalatu vesselam ise buna sukut denir veya sıfatin veya peygamber aleyhissalatu vesselama izafe edilen bir sıfattır Nasıl bir sıfat? Yaradılışıyla alakalı bir sıfat veya ahlakıyla alakalı nedir? Ahlakıyla alakalı bir sıfattır. Demek ki hadis dediğimiz zaman mesela bu hadis dediğimizde bu fende aklımıza gelecek olan şey nedir? Aklımıza gelecek olan şey budur. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a nispet edilen söz, fiil, takrir yani yanında bir şey yapıldığı zaman sukut etmesi, itiraz etmemesi veya yaratılıştan getirdiği veya ahlaki birtakım özelliklerinin özelliklerin peygambere nisbet edilmesidir. Tamam? İnşallah. İkinci tanımımız ise haber. Yine mesela bu mustaleh hadis ilmiyle iştigal edenlerin en çok karşılaştığı meselelerden bir tanesi haber. Öyle mi? Haber nedir? Lugatta haber Aynı bizim Türkçe'de haber diye bildiğimiz şeydir. Yani zaten Türkçe'ye de Arap lügatından girmişti. Haber, ennebe'u yani e, haber demiş olduğumuz şeydir. Türkçesi ile Arapçası bu anlamda aynıdır. Istilahta ise, istilahtan kastımız neydi? Yani mustalahül hadis ilmindeki alimlerin ona yüklemiş olduğu mana değil mi? Bir şeyin istilah manası yani terim manası neydi? Hangi ilimle o anda iştigal ediyorsak, o ilmin ricalinin o ilmin alimlerinin ona yüklemiş olduğu mana. Haber nedir? 1. Bazı alimler demişler ki haber ile hadis arasında fark yoktur ıstılahta. Yani hadis neyse haber de odur. O zaman nedir? O da peygambere nispet edilen söz, fiil, takrir veyahut da ahlaki ve yaratılıştan getirmiş olduğu sıfatlardır diyenler olmuş. Bazı alimler demişler ki hayır öyle değildir. Haber çok daha genel bir şeydir. Haber çok daha genel bir şeydir. Demişler haber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındakilerden nakl olunan şeydir. Yani sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in, 4. asır, 5. asır fark etmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ki insanlardan naklonulan şeylere, rivayetlere haber denir. Bundan dolayı demişler. Hadis ilmiyle iştigal edene muhaddis, tarih ilmiyle iştigal edene ise ikbari denmiş. Tamam. Yani ha, hadis ilmiyle iştigal edene ne dememiş? Ee, haber kökünden bir isim türetilmemiş. Muhaddis denmiş. Ama tarihçi peygamber ve peygamberin dışındaki birçok e, haberle ilgilendiği için kendisine bu isim verilmiş diye söylemişler. Bu da haber. Yani haberi gördüğümüz zaman bileceğiz ki bu iki manadan bir tanesi kast ediliyor. Ama genel olarak yani şu an elimizde mevcut olan kitaplarda e, haber e, dendiği zaman daha ziyade e, genel manası kast ediliyor. Yani hadise muradif olan manası değil de, e, hadisle eş anlamlı olan manası değil de, diğer ikinci manası, daha genel olan manası tercih ediliyor. Eser kelimesi var bir de. Eser. Efer de yine mustalehul hadis ilminde ve hadis ilminde çokça karşılaşacağımız kelimelerden bir tanesi. El-Etheru mesela. Eser, lugatta ne demektir? Bakiyyetü şey'i. Yani bir şeyin arta kalanına eser diyoruz. Öyle değil mi? Bir şeyin arta kalanına eser diyoruz. Bir şeyden arta kalanına. Istilahta ise alimler demişler ki, birinci grup alim demişler eser hadis kelimesi ile eş anlamlıdır, muradiftir. Yani hadis neyse ıstılahta, eser de ıstılahta odur demişler. Bir grup alim ise demiş ki hayır, eser ki racih olan da budur zaten, eser hadise muradif olan değil, eser Resulullah'tan sonra sahabeye tabi'ine veyahut uta etba'u tabi'ine den nakledilen sözlere ve fiillere eser denir demişler. Tamam, demek ki ıstılah manasında iki tane görüş var. Birinci görüş, eserin hadis ile aynı manada olduğudur. İkinci görüş ise eser kelimesinin hadisten başka bir manasının olduğudur. O da sahabeye, tabiine vesaire nispet edilen söze eser demişler. Burada fikir babında söyleyelim inşallah. Hem eski alimlerden, hem günümüzde bazı ilim ile iştigal eden insanlardan, dikkat ederseniz isimlerinin sonuna El-Etherî diye bir şey koyarlar, kendilerini esere nispet ederler. Öyle değil mi? Kendilerini esere nispet ederler. Bunun sebebi nedir? El-Etherî dedikleri zaman, yani kendilerinin eli sünnet olduğunu, kendilerinin naklolunana bağlı kaldıklarını ifade etmek içindir, tamam Genelde bu ismi kullananlar, eser kelimesini ıtlak ettikleri zaman, hadisi de içine kapsıyorlar. Yani kendilerini o ilk üç asra bağlılıklarını ifade etmek için bu kelimeyi kullanıyorlar. Tamam Mesela bir şeyh, bir alim, bir yazar gördüğümüzde isminin sonunda El-Etheri diye yazıyorsa burada kastı nedir? Kendini neye nisbet etmeye çalışıyor? Kendini Resulullah Sahabe tabi'in ve etba'u tabi'in dediğimiz üç altın çağ dediğimiz, üç altın asır dediğimiz خَيْرُ الْقُرُونِ karni ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ diye hadisler Rasûlullah ve Vesselam'ın söylediği en hayırlı çağ benim çağımdır. Sonra onlardan sona gelenlerdir, sonra onlardan sona gelenlerdir denilen ee, çağa, zaman dilimine kendilerini nispet ediyorlar. Yani oradaki itikada, onlardan nakl olunana bağlı kaldıklarını ifade etmek için. Bu da fikir olarak bulunsun inşallah. Ee, bir de ne var? bir de senet var. Senet. Senet nedir? Lugatta senet el-mu'temet'tir. El-mu'temet yani kendisine dayanılan şey demektir. Tamam ee, Kendisine dayanılan şey demektir. Istilahta ise senet dediğimizde silsiletur ricalil musiletur il-metni. Metne bizi ulaştıran adamlar zinciridir. Tamam Metne bizi ulaştıran adamlar zinciridir. Senet, metne bizi ulaştıran Adamlar zinciridir. Evet. Metin ise metin. Senet kısmı hangi kısım? Adamlar hadisi rivayet eden ravilerin bulunmuş olduğu kısma o topluluğa silsile turuijal dediğimiz yere senet diyoruz. Peki metin diye ne diyoruz? Metin ise lugat olaraktan Meyasalı ve vurtafa min el ardi, yani yerden yüktelen ve yerden açığa çıkan kısma, sertleşen kısma ne diyoruz? Metin diyoruz. Onun için bir şeyin sırtına da metin denir. Bir şeyin sırtına metin denir. Yani da sert olan şeylere mesela metin denir. Böyle sert kuvvetli olan şeylere metin denir. İslahte ise ma yintehi ileyi senedu min el kelam, ma yintehi ileyi senedu min el senedin söz olarak kendisinde bittiği yere denir. Hani raviler geliyor geliyor, işte diyelim ki Ahmet Mehmetten Mehmet Mustafa'dan, Mustafa vesaire geliyor. En son ne diyorlar? Resulullah vesselam dedi ki veya işte falan sahabe dedi ki, işte o kısım yani senedin bitip sözün başladığı kısım, kelamın başladığı kısma ne diyoruz? O kısma metin kısmı diyoruz. Evet. Bir de ne var? İsnat var. İsnat. Bu senedi. Bir de el İsnad var. El İsnad. İsnat nedir? İsnat, azul hadisi ila qahire musneden. Yani hadisi söyleyen şahsa senediyle beraber kaldırmaktır. Tamam? Ne demektir bu yani? Mesela diyelim benim elimde bir tane rivayet var. Benim elimde bir tane rivayet var. Ben bu rivayeti. Bana kaç kişiden gelmiş diyelim üç kişiden gelmiş tamam o üç kişiyi zikrederek sözü söyleyen sahibinden nakletme işine ne diyoruz isnat diyoruz azul hadisi ila qailehi musneden yani senediyle beraber isnadıyla beraber müsnet bir şekilde bunu yapmaktır işte bu işi yapana yani hadisleri senedi ile rivayet edene de ne deniyor el musnidu deniyor tamam el musnidu ismi faiz yani Ekreme gibi, Mukrimu gibi, Efale gibi, Mufilu gibi, Esnere gibi, Musnidu değil mi? Buna da El-Musnidu deniyor. Bu işi yapana El-Musnidu deniyor. İşte Musnid olanın, bakın dikkat edin. Müsnid olanın, isnadı ile beraber bir hadisi rivayet etmesine ne dedik? Dedik ki yapana ee, bu işleme isnad işlemi diyoruz. Yapan adama müsnit diyoruz. Peki yaptığı işin ismi ne oluyor? Müsned oluyor değil mi? İsmi mef'ul. Müsned yani bu yapmış olduğu işe de ortaya çıkan sonuca e, hadifun müsned diyoruz mesela. Yani silsilesiyle beraber senediyle beraber zikredilmiş olan hadistir diyoruz. Tamam? Şimdi bir de e, müsnet kelimesinin ikinci bir manası daha var. Onu da zikredelim inşallah. Müsnet kelimesinin ikinci manası da bir alimin bir alimin kitabında bir sahabeyi ele alıp o sahabenin tek tek rivayetlerini alt alta zikretmesidir. Bu işlemede ne diyoruz? Müsned diyoruz. Ondan dolayı İmam Ahmet'in hadis kitabının ismi nedir? Müsnedü Ahmet'tir değil mi? Müsnedü Ahmet'tir. Niye müsned bu kitaba? Çünkü İmam Ahmet önce Hz. Ebu Bekir'i zikrediyor. Daha sonra Hz. Ebubekir'den Bekir'den rivayet olunmuş ne kadar hadis varsa alt alta yazıyor. Karışık. Konular hepsi birbirine ne? Karışık. Sonra geliyor mesela diyelim ki kim? Hazreti Ömer işte Ebu Hureyre, Enes bin Malik ismini söylüyor. Sonra o başlığın altındaki bütün o sahabeden rivayet olunmuş hadisleri zikrediyor. Bu ne da ikinci bir manası yani hadis ıslahında bu tip kitaplara El-Musnet denir. Tamam? Bir de son olaraktan inşallah hadisçiler için kullanılan bazı lakaplar var. Yani belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Mesela hadis ilmiyle uğraşan bazı alimler var. Ve bakıyoruz ki bu alimlerin lakapları değişik. Mesela örneğin, ee, misal olaraktan. Diyelim ki biz ne diyoruz? Mesela el-muhaddis diyoruz. Tamam El-muhaddis. Yani falan adam için ne ismini kullanıyoruz mesela? Muhaddis ismini kullanıyoruz. Başka bir adamı mesela bir alimi zikrediliyor. Onun içinde de diyor? hafız diyoruz değil mi? Hafız İbn Hacer, hafızı Suyuti deniyor mesela. Suyuti'ye başına hafız. İşte mesela imam diyelim e, bazıları için hakim deniliyor mesela. Hakim. Öyle değil mi? Hakim kelimesi kullanılıyor. Bunlar hepsi hadis ilmiyle iştigal eden alimlerin hadis ilminde çok meşhur olmuş alimlerin mertebelerini birbirinden ayırmak için kullandıkları lakaplar. lakaplar. Tamam En altta kullanılan lakap muhaddis. Yani bir insan hadis ilmiyle iştigal ediyorsa, rivayeten ve dirayeten hadisleri ve hadislerin ricalinin ahvalini biliyorsa buna muhaddis deniyor. Yani birinci seviye budur. Tamam? Bu insanlara muhaddis deniyor. Eğer bunu biraz daha ilerletirse yani muhaddisliği biraz daha ileri boyuta götürürse, e, mesela ne demek bu? Yani ravilerden de hadislerden de bilgisi daha daha fazla olursa o zaman ne olur buna ne diyorlar? Buna hafız diyorlar, hafız diyorlar. Tamam Şayet hadis ilminde bilmediği yani bildiği bilmediğinden çok daha fazla olursa, bilmediği hem ricalle alakalı hem de metinlerle alakalı, rivayetlerle alakalı çok az şeyi bilmiyor ama çoğunu biliyorsa buna ise ne diyorlar? Hakim diyorlar mesela. Tamam? Tabii bunlar alimlerin yanında değişebiliyor Yani bu kullanımlar hani nasıl olmadığı için sonradan konulmuş olan lakaplar olduğu için bunlar değişebiliyor. Ama bunları gördüğünüzde bilin ki bunlar bazı alimlerin mertebelerini ifade etmek için alimler tarafından kullanılmış olan nelerdir? Kullanılmış olan tanımlar ve tariflerdir. İşte bu tarifleri yaptık. Allah'ın izniyle sebebimiz neydi? Sebebimiz ise ta ki bunlarla karşılaştığımız zaman, hadis ilminde bunları gördüğümüzde bunlardan ne kastedildiğini anlayabilelim diye. İnşallah. <gülüyor> Şimdi Allah izin verirse inşallah kitabımıza geçeceğiz. Elhamdülillah. Geldik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yazar dedi ki: "Bismillahirrahmanirrahim. Ebda'u bil hamdi musalli yan ala Muhammedin hayri nebiin ursila ve zi min aqsa'il hadisi idde ve kullu vahidin ata vahdahu." Avvaluha sahih ve huwa muttasıl isnaduhu ve lem yeşidze ev yu'al yervih adlun dâbitun ammithih mu'temedun fî ve naklih. Evet burada inşallah duracağız ve inşallah tane tane metnimizi açıklamaya çalışacağız. Evet İmam Beykuni kitabına Bismillahirrahmanirrahim ile başladı. Bismillahirrahmanirrahim ile başladı. Niye? Çünkü biz demiştik ki bütün müellifler bütün müellifler kitaplarına başladıkları zaman ya lafzan veya Yahutta kitabeten Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ve salatü ve salamu ala Rasulullah veya bunun manasını ne yaparlar zikrederler niye Bismillahirrahmanirrahim niye zikrederler dedik bir çünkü bu Kur'an kelimesi esidir yani Kur'an kelime uyduk uyduk uy, uyduklarından dolayı Allah Azze ve Celle kendi kitabına surelerin başlangıcında Bismillahirrahmanirrahim kullanmıştır. Öyle değil mi? Ve yine aynı şekilde Allah bize umumi Süleyman Aleyhisselam'ın e, kadın melike mektup yazarken innehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladığını, yani, o Süleymandandır, o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyladır diye başladığını bize söylüyor. Yine Allah Teala bize ne diyordu? Iqra bismi rabbike lazi Yaratan Rabbin adı ile oku. Demek ki bir işe başlarken Besmele-i Şerif ile başlamak nedir? Kur'an-ı Kerime -si etmektir. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaktır. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaktır. Hangi sünnetine? Hem sözlü sünnetine hem de fiili sünnetine uymaktır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam birilerine mektup yazdığı zaman başına ne yazardı? Bismillahirrahmanirrahim yazardı. Demiştik bunun delili nedir? Ee, İmam Bukhari'nin hemen sayhinin girişinde Peygamberimizin hirak yazmış olduğu mektupta Bismillahirrahmanirrahim diye mektubu Aleyhisselatü Vesselam'ın başlıyordu. Yine dedik, sözlü sünnetinde ise sünenlerde varit olan kullu emrin balin la yubde'u bi Bismillahirrahmanirrahim bazı rivayetlerde bilhamdi فهو اقطع فهو اجزم فهو ابترو vesaire. Gibi rivayetler var demiştik. Sünenlerde varit olmuş. Allah'ın adıyla başlamayan bazı rivayetlerde ise bazı rivayetlerde ise e, hamd ile başlamayan her iş kesiktir, sonu yoktur. Öyle değil mi? E, etrafı dökülecek kadar berbattır manalarında Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan hadis rivayet ediliyor dedik. Dedi ki bu hadislere muhaddislerin çoğu zayıftır demiş. Tüm rivayetlere Bazıları da bütün yollarını bir araya toplayarak bunlar hasendir demişlerdir. Evet. Dedik üçüncü olarak da nedir? Üçüncü olarak da teberruken. Teberruken. Yani bir işe başlarken Allah Azze ve Celle'nin adı ile teberruk etmek Allah Azze ve Celle'nin adından bereket ummaktır. Bu da musanniflerin tasniflerine veya müelliflerin teliflerine başlarken besmeleyi kullanmalarındaki nedir? Besmeleyi kullandıklarındaki sebeptir. Evet. Şimdi al-Rahimle alakalı biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. Demiştik be harfi cerdir. İsmi onun ile mecrurdur. Bismi Allah'ı ise mudafu ileyhidir mecrurdur. Cer alameti ise zahiri kesredir. Bismillahirrahmanirrahim ise bu ikisi de Allah'ın sıfatlarıdır. Değil mi? Sıfatla tabi eder demiştik. tabi de neye tabi olursa mecrura tabi olursa mecrur. Meftuhat tabiabi olursa meftu vesaire mensbat tabii olursa mensup vesaire şimdi ee, Bismillahirrahmani rahimle alakalı hatırlıyorsan de hatırlıyorsanız demiştik ki biz Bismillahirrahmanirrahim dedik bir ismi dediğimiz zaman Caru mechurdur mutlaka caru mechurun kendisine taalluk ettiği bir yer olması lazım mutlaka Caru mechurun kendisine muteallık olduğu bir yerin olması lazım Dedi ki biz e, bu mutaallıqa baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin içerisinde göremiyoruz. Cümlesinin içerisinde göremiyoruz. Öyleyse bu mahzuftur. Öyleyse mahzuf olan bir şeye mutaallıktır. Ha dedik ki o mahzuf olan, daha önce bunu tafsilatıyla anlattık onun için özet geçiyorum. Dedi ki bu mahzuf olan da nedir? Fiildir, bir de kastır. Fiildir. Muahkardır bir de khastır. Dedik niye fiildir? Mahzuf olan bu mutaallık, tealluk ettiği yer niye fiildir? Çünkü dedik amelde asıl olan fiil fiildir. Öyle değil mi? Fiil amel yönünden kelimenin üç kısmının en kuvvetlisi olduğundan dolayı bir şeyde bir şey amel edecekse asıl olan kime verilmestir bunun? Asıl olan bunun fiile verilmestir. Öyleyse bunu fiil olarak takdir ederiz. Tamam? Mahzuf olanı fiil olarak takdir ederiz. İkincisi dedi ki muahkardır, muahkardır. Yani e, nedir? Burada bir mahzuf var değil mi? Bismillahirrahmanirrahim, rahmen ve rahim olan Allah'ın adıyla. E, yani rahmen ve rahim olan Allah'ın adıyla ne yapıyorsun? Ya başlıyorum veya okuyorum, öyle değil mi? Yani bak işte o cümlenin içinde okuyorum görünmüyor. Başlıyorum görünmüyor, yazıyorum görünmüyor mesela. Onu biz ne yapıyoruz? Takdir ediyoruz, varmış gibi davranıyoruz. Ve dedik bunu fiil olarak kabul ediyoruz. Değil mi? Niye fiil olarak kabul ediyoruz? Çünkü amelde asıl olan fiildir iki muakhardır diyoruz. Yani ebde'u veya da işte unazzimu veyahut da Bismillahirrahmanirrahim değil de öyle mi? Bismillahirrahmanirrahimi ebde'u, Bismillahirrahmanirrahimi eqra'u, Bismillahirrahmanirrahimi uellifu mesela diyoruz. Yani başta değil cümlenin sonunda takdir ediyoruz. Niye? Çünkü dedi ki birincisi ma'mulun amile tekadüm etmesi hasrı gerektirir. Öyle mi? Ma'mulun. Amiline tekadüm etmesi hasrı gerektirir. Bismillah'ta amel eden şey nedir? Takdir etmiş olduğumuz fiildir, öyle mi? أَبْدَوْ akra وَاَلِّفُوا nazimu وَس. her neyse takdir ettiğimiz fiildir, öyle mi? Fiil amildir, Bismillah ise nedir? Ma'muldür. Ma'mul amiline tekadüm ederse, yani amilinden önce gelirse bu neyin delaletidir? Hasrın delaletidir. Yani mesela biz أَبْدَوْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ dersek Allah rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Ama başka şeylerle de başlayabilirim yani öyle mi? Ama Bismillahirrahmanirrahim ebde'u dediğimiz yani ebde'uyu sona takdir ettiğimizde sadece Allah'ın ismiyle başlıyorum olur öyle mi? Hasır manası ne yapar? Hasır manası ifade eder. Ayrıyeten dedik ikinci sebebimiz nedir muakhar kılmamız? Ta ki besmele ne olsun? Ta ki besmele başta olsun. Ta ki Allah'ın ismi başta olsun, başlangıç Allah'ın ismiyle yapılsın diye. Dedik hastır. Am nedir? Has nedir? Am yaparsak bu takdir ettiğimiz fiili, yani ebdev, hani Bismillahirrahmanirrahim ebdev dememiz lazım. Has ise hangi işe başlıyorsak o işe uygun olan bir fiili seçmektir. Has nedir? Hangi işe başlıyor isek o işe uygun olan bir fiili ne yapmaktır? Bir fiili seçmektir. Burada da en güzel, en uygun olan nedir? Unazimu veyahut da nedir? Veyahut da Bismhirrahman unazimu un mu veyahuta Bismlah rahman vesaire demektir şu anda biz derse başlarken ise Bismillahirrahman Rahimi uderris su veyahuta Bismilla dememiz en uygun olanıdır budur inşallah. bu evet. dedik Allah lafzı cealesi mudafu iledir zaten Dedik hatırlıyorsan Allah, Allah kelimesinde alimlerin ihtilafı var. Bu kelime camit midir yoksa müştak mıdır? Ne demek camit midir müştak mıdır? Yani bu kelimenin aslı Araplar bunu koyduğunda bu şekilde mi konmuştur? Hani Allah'tır bir yerden türememiş midir? Özel isim midir? Yoksa hayır bu normalde ö, bir özel isim değildir. Başka bir isimden türetilmiş e, midir? Dedik iki tane görüş var alimlerin arasında. Birinci görüşe göre bu camittir. Ve Allah Azze ve Celle'nin zatına devlet eden özel isimlerdendir. Tamam? Camittir. Allah Azze ve Celle'nin zatına devlet eden özel isimlerdendir. İkincisi ise müştaktır. Yani aslı ilahtır. İlahtan türetilmiş olan Allah kelimesidir. Tabi e, kökü yani ilah, Allah kelimesinin e, müştak olduğunu söyleyenler, kökünün ne olduğunu nereden türetildiği konusunda geniş çaplı bir ihtilafta bulunmuşlar. Geniş çaplı bir ihtilafta bulunmuşlar demiştik. Rahman ve Rahim'e gelince dedik, Rahman ve Rahim Allah'ın sıfatıdır. En yaygın okuyuşa göre ki hepimizin de sürekli duyduğu budur. Ar-Rahmani, Ar rahimidir Allah'a bu ikisini sıfat kılmaktır. Dedi ki, Rahman nedir? Rahman, rahmeti umumi olan, herkesi kapsayandır. Rahim ise rahmeti Has olan, sadece kıyamet gününde müminlere rahmet edecek olandır. Dedik bunun delili nedir? Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Rasulü rahmet kelimesini sürekli umumi, umumi kullanmıştır. Ee, ama rah Rahim kelimesini ise hususi özel olarak kullanmıştır Vakana bir bil yine Rahime müminlere kıyamet gününde nedir rahimdir diyor Allah veellerahmana gelince ise rahmanu alalarşistiva Raman arşa isttivati yani geneli ilgilendiren bir kor ve peygamberimizin İmam Bukhari ve Müslüm'ün de rivayet ettiği sahih bir hadiste Allah'ın 100 tane rahmeti vardır. 99 tanesini kendi katına almış. Birini yeryüzüne indirmiştir. Bütün yeryüzü o bir parça rahmet ile muamele eder. Hatta bazı rivayetlerde tafsilata gidiyor. Mesela diyor at kendi yavrusuna zarar vermemek için bununla zarar vermez. Bir anne çocuğuna bu rahmetle o yeryüzüne indirilen bir parça rahmetle şefkat duyar. Tamam. Ee, rahman daha genel bir manadır. Zaten demiştik Arap lügatında mebnada harf sayısı fazla olanın manaya delileti de daha fazla olur demiştik. Rahman da harf olarak rahimden daha fazla harfe sahiptir. Bundan dolayı manası daha am, daha geniş, daha genel, daha şumullüdür. Evet. Yine demiştik Er-Rahman Er-Rahim'i bazı alimler Er-Rahim'u, Er-Rahman Er-Rahim'u bazıları da Er-Rahman Er-Rahim'e de okunabileceğini söylemişler değil mi? Bismillahir-Rahman Er-Rahim'u da de denilebilir. Yani mahsuf olan bir müptelanın haberi olarak da. E, addedilebilir. Veya Bismillahirrahmanirrahim de denilebilir. Yani ben Allah'tan kastım ani yani fiil fail, Rahmanan mef'ul, Rahiman mef'ul. Bunları zaten dediğimiz gibi yani özellikle e, lügatla alakalı meseleler olduğu için Katrun neda şerhinin başında zaten bunları tafsilatlı bir şekilde anlatmıştık. Onun için bu kısmı müsaadeyle inşallah geçer. Evet. Bununla beraber yazar Şeyh Rahimullah dedi ki: Ebde'u ben başlıyorum. Bilhamdi hamd ile başlıyorum. Musalliyen ala salavat getirir getirir halde hamd ile başlıyorum. Muhammedin Muhammed'in üzerine salavat salat getirerekten hayri nebi kimdir o Muhammed? Muhammed hayri nebi en hayırlı nebidir ursila gönderilmiş olan en hayırlı nebi Muhammed'e salat getirerek ve hamd ile başlıyorum. Ve bu min aqsamil hadisi hadisin kısımlarından iddetun bazılarıdır. Yani sayılı olan bazı hadisin kısımlarıdır bu zikredeceklerimiz. Ve kullu vahidin eta yani bu hadisin kısımları hepsi eta seye tima manasına yani gelecek ve hadd ve onun tarifi de beraberinde ne yapacaktır ve onun tarifi de beraberinde gelecektir. Tamam Bu iki beyti inşallah e, zikredelim. Manasını tekrardan verelim. Ebdeu ben başlıyorum. Bilhamdi hamd ile başlıyorum. Musalliyan ala üzerine salavat getirerek kimin üzerine? Muhammed'in. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Kimdir o Muhammed? Hayri nebiyin ursila. Gönderilmiş en hayırlı nebidir. Vadi bu Ziden kasıt hazihi gibi düşünün hazihi veya Uta hadihi gibi düşün. onu anlatacağım inşallah zaten ve hazihi yani bu min Aksamil hadisi hadis'in kısımlarından dettun ddetun haberdir Zi müktedadır ddetun'un nedir dettun'un haberidir yani bazılardır sayılı olan bazılarıdır bu kitapta gelecek olanlar ve Kuluvahidin yani bu hadis'in kısımlarından hepsi Kuluva her biri etthe geldi. Yani geldiğinden kasıt nedir burada? Seye'ti yani gelecek ve haddehu ve onun tarifi de ne yapacaktır? Ve onun tarifi de bu kitapta gelecektir. Evet, şimdi öncelikle musannıf kitabına ne ile başladı? Musannıf kitabına hamd ile başladı. Biz demiştik ki, musannıfların kitaplarına hamd ile başlaması nedir? Hamd ile başlaması, kitaba esidir ve sünnete tesidir. Ve aynı zamanda kulluğun da neydir? Kulluğun da göstergesidir. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu kendi kitabında Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlamıştır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlamıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi sahabesine her işin başlangıcında şunu öğretirdi. İnnelhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nesta'inuhu ve nesta'gfiruhu billahi min şururi enfusina diye devam eden hutbetül hutbetul hace dediğimiz yani ihtiyaç hutbesi bir şeye başlarken bir sıkıntıya bir ihtiyaca bir konuşmaya e, anahtar olaraktan giriş olaraktan alemleratu Vesselam onlara bunu öğretirdi. Öyleyse hamd ile tasnife başlamak kitabata esidir. Kitaba uymaktır. Sünnete de esidir. Sünnete uymaktır. Aynı zamanda hamd kulluk mertebelerinden bir mertebedir. Kişinin her şeyin Allah'tan olduğunu itiraf etmesi nimetleri müşahede etse de etmese de Allah azze ve celle'yi övmesi ona övgüle, övgüde bulunmasıdır. Bu da nedir? Kulluğun mertebelerinden bir mertebe. Hamd ise kişinin Allah'a kul olduğunun bir tezahürüdür. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı müellifler te'liflerine hamd ile başlarlar. Evet. Hamdin lügat manası dedik. Hamd sena manasınadır. Hamd Arap lügatında sena manasına kullanılır. Sena medeh yani övgü manasına ne yapılır kullanılır. Istılahta ise böyle değildir. Istılahta hamdın manası nedir? Alimler birçok tariflerde bulunmuşlar. Mesela kimisi demiş ki: "Esnau bil kelami alal cemil ilhtiari ala vecih Dil ile Allah azze ve celle'ye ne yapmaktır? Güzel şeylerden dolayı övmektir. Ama neyle beraber? Onu tazim etmek, yüceltmek ve onu sevmekle beraber. Kimisi demiş ki: هُوَ السَّنَاءُ بِمَحَاسِنِ veya وَيَا الْمَحْمُودِ Yani kendisinde hamd edilecek sıfatları bulunanların güzelliklerini zikretmektir demiş. Kimisi demiş ki وَصْفُ الْمَحْمُودِ بِسِفَاتِ الْكَمَالِ مَعَ ve وَالْتَعْزِيمِ Övülmeyi hak edenin ne yapılmasıdır? Kemal sıfatları ile vasf Tabi ta'zim ve muhabbetle beraber. Daha birçok tanım yapılmış. Yani özellikle daha önce de söylemiştim hatırlıyorsanız. Demiştim ki buradaki bu tanımlar çok mühim olan tanımlar değil. Yani çok önemli olan tanımlar değil. Niye ee, çok önemli olan tanımlar değil? Çünkü her alim gelmiş kendi döneminde diyelim ki bir önceki yapılan tanıma bir itiraz yöneltilmiş. O da o itirazı ortadan kaldırmak için bir kayıt daha eklemiş mesela kendi tanımına. Ama hamde dikkat ederseniz bütün tanımların çıkmış olduğu ortak bir nokta var. Kişinin kalbinden sevgi duyarak ve karşısındakini tazim ederek onun güzelliklerini zikretmesidir. Tamam. Kişinin kalbinden ona sevgi duyarak ve onu tazim ederek, onu yücelterek onun güzelliklerini, vasıflarını işte hamdedilmesi gereken yönlerini zikretmesidir. Buna ne deniyor? Buna hamd deniyor. Zaten Kur'an-ı Kerim aslında hamdı bize tanımlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahman'er-Rahim Malik'i yevmid mesela yani kendisinin o güzel yönleri ona ait olan sıfatlara hamdın akabinde Allah azze ve celle ne yapıyor? Zikre Demiştim hatırlıyorsanız tekrar söylüyorum. Her ne kadar hamd Türk luga Türkçeye çevrilirken övgü diye çevrilse bile normalde asıl karşılığı bu değildir demiştim. Öyle değil mi? Niye? Çünkü övgü siz karşınızdakini normal, güzel vasıflarını saymanız mutlak olarak övgüdür. Ama bunu hamd olabilmesi için ona karşı kulluk duymanız, onu yüceltmeniz, onu tazim etmeniz, ona karşı içinizden bir sevginin oluşması gerekir ki, övgü kelimesi Türkçe'de bunu ne yapmıyor? Bunu karşılamıyor. Ondan dolayı, başka kelime bulunmadığından dolayı kitapların başına övgü diye yazılsa da, asıl hamd nedir? Hamd bu değildir. Hamd, kişinin kulluğunu hissedip, kendini e, küçük, övdüğünü büyük hissedip ona karşı sevgi ve tazim duyarak onun güzelliklerini ne yapmasıdır? zikir etmesidir. Evet. Musalliyan ala musalliyan ala Niye dedik müellifler kitaplarına salatla başlarlar? İki hani özellikle bir genel sebebi var, bir özel sebebi var. Genel sebebi nedir? Çünkü Allah azze ve celle diyor inna Allahu ve malaikatehu yusalluna alannabi ya ayuhellezina amenu sallu alayhi ve sellimu taslima. Allah ve melekler peygambere salat getirir. Ey iman edenler siz de ona salat ve selamda bulununuz diyor. Ve özellikle e, peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerini, fiillerini inceleyen bir ilmin dalıyla alakalı bir şey okuduğumuz için zaten söz konusu peygamber olduğundan dolayı mutlaka ona ne getirilmesi lazım? ona salat getirilmesi lazım. Salat kelimesi demiştik ki Arap lügatında dua manasına gelir. Salat kelimesi Arap lügatında dua manasına gelir. Istilahta ise yani peygambere salat getiriyorum dediğimizde Allahümme salli ala Muhammedinden kastımız nedir? Farklı farklı yorumlarda e, bulunulmuş dedi ki yaygın olan genelde nedir yaygın olan rahmettir öyle mi yani Allah'tan peygamberi için rahmet istemektir dedik ama bu muhakkik alimler tarafından çürütülmüştür dedik niye çünkü Allah azze ve celle bela ve musibet anında sabredenlere ne diyor ve beseris sabirin eldin iza sabet musibetun kaulu inna lillahi ve inna ilahi rajaun ulaik alihim salawatun min Rabbihim ve rahme yani onlar ki bir bela isabet ettiğinde Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz derler. Onlara Rablerinden salavat ve rahmet vardır. Şayet salat, rahmet manasına gelmiş olsaydı öyle mi? O zaman onlara Allah'tan rahmet ve rahmet vardır. Rahmet iki defa peş peşe zikredilmiş olur ki bu da Kur'an-ı Kerim'e ne değildir? Bu da Kur'an-ı Kerim'in e, i'caz yönüne, Kur'an-ı Kerim'in belagat yönüne uygun değildir. Bundan dolayı dedik ki rahmet nedir? Ebu'l-Aliye'nin de demiş olduğu gibi ki e, İmam Bukhari naklediyor zaten bunu ondan diyor ki Ebru Aliye dedi ki Allah'ın ve meleklerin Allah'ın ona salat getirmesi yani Allah ve melekler Resul'e salat getir diyor ya Allah'ın ona salat getirmesi yani onu övmesidir. Meleklerin ve insanların ona salat getirmesi ise Allah'tan bu övgünün devamını istemelerdir. Bu övgüyü arttırmalasını, Rasulün makamını yüceltmesini Allahu Teala'dan talep etmesidir. Yani Allah'tan övgüdür, kullardan ise Allah'tan bu övgüyü arttırmasını talep etmektir diye yapılmıştır. Ki en doğru olanı da nedir? En doğru olanı da budur. Salat Allah'tan oldu mu Resulü övmesi, şerefini şanını yüceltmesidir. Meleklerin ve kulların Resulü'ne salat getirmesi ise Allah'tan ona ne yapmalardır? Ona salat getirmelerini yani övgüsünü arttırmasını yani peygamberin zikrini yeryüzünde yüceltmesini, ahirette makamını yüceltmesini Allah Azze ve Celle'den talep etmektir. Evet. Yalnız burada müellifin yaptığı bir şey var, selamı zikretmedi. Değil mi? Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Diyor ki Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sallu aleyhi ve sellimu teslima diyor. Öyle değil mi? Ama burada müellif ne yapmadı? Burada müellif e, teslimi zikretmedi. Sadece salat getirdi ama selam getirmedi. Öyle mi? İşte bazı alimler bunun mekruh olduğunu söylemişler. Çünkü bu emre uymamaktır demişler. Yani emir salat ve selamı beraber gerektirir. Ee, ondan dolayı nedir? ikisini beraber getirmesi lazım. Onun için biz ne diyelim? Biz müellifin yerine diyelim. Ona hüsnü zan yapalım. Diyelim mutlaka lafzen bunu getirdiği için şiirin nazmını bozmasın diye belki yazmamıştır Ama biz diyelim ki Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ee, diyelim. Ee, Resulullah aleyhissalatü ve selam için inşallah e, Allahümme salli ve sellim ala Muhammedin. Allahümme salli ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin diyelim inşallah. Evet. Yine metinde dedi ki ''Hayri nebiyyin ursile'' Yani gönderilmiş olan peygamberlerin en hayırlısı olan Muhammed'e salat getirerek ve Allah'a ham ederek ben metnime başlıyorum dedi. ''Hayri nebiyyin'' dedi öyle değil mi? ''En hayırlı nebi'' Bazı alimler bu konuda icman nakletmişlerdir. Demişlerdir ki Peygamber aleyhisselatu vesselam bütün peygamberlerin en hayırlısıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün Peygamberlerin en hayırlıdır. Tabi burada bir problem var, bir işgal var. O da nedir? O da şudur. Muttefakun aleyh olan İmam Bukhari ve Müslümün ittifak İttifakı hadislerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? La tufaddilu بين الأنبياء الله bir rivayette. Peygamberler arasında mufaddaleye gitmeyiniz. Yani bazısını bazısına üstün tutma işlemini yapmayınız. Bir rivayette diyor La tufaddiluni على موسى بني Musa'ya karşı daha faziletli görmeyiniz ediyor mesela. Ama burada yazar ne dedi? Şeyh e, müellif rahimehullah dedi ki: "Hayır inebiyn Ursila". Peki biz bu rivayetlerle müellifin dediği nasıl birleştireceğiz? Şöyle birleştireceğiz diyeceğiz ki normalde Peygamberlerin birbirinden faziletli olduğu kitap ve sünnetle sabittir. Niye? Allah Azze ve Celle ne diyor? "Tilki Rüssülü işte bu rasuller, Tilki Rüssülü fadzilna badehüm ala badın". Münhem men kellem Allahu ve rafa ba'dahum daracat. İşte bu peygamberler biz onların bazılarına bazılarına daha fazilet kıldık. Öyle mi? Bak Kur'an-ı Kerim'in Öyle mi? Yine başka bir ayette Allah azze ne diyor? "Ve la kad faddalna badan ala ba'd ve atayna Davuda Zebura." Yani İsra suresinde biz bazı nebileri bazı nebilere ne yaptık? Üstün kıldık faziletli kıldık. Yine İmam Buhari'nin Müslim'in rivayet ettiği meşhur bu şefaat hadisini anlatırken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ene seyyidu walad ibni Adem yevmel kıyameti ve la Yani ben kıyamet gününde e, beni Adem'in seyidi olacağım. Bütün insanlığın seyidi ben olacağım diyor Aleyhisselatü Vesselam ve bunda övgüde, fahrda nedir? Fahrda yoktur diyor. Şimdi o zaman kitap ve sünnetin nasıyla bazı peygamberler bazı peygamberlerden üstündür. Ama biz bakıyoruz bazı hadislerde peygamber, bazı peygamberleri, bazı peygamberlere üstün tutmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Niye? Peygamberin bazı peygamberleri, bazı peygamberlere üstün tutmayı yasaklaması özel bir sebepten dolayıdır. Öyle mi? Özel bir sebepten dolayıdır. Nedir o özel sebep? Bir, bir. Demiştik ki zaten bir tane Yahudi ile bir tane Müslüman kendi aralarında tartışıyorlar, rivayetin tamamı. Yahudi Musa'nın, Musa, Musa aleyhisselamın Resulullah aleyhisselatü vesselamdan daha üstün olduğunu söyleyince sahabe de buna bir tokat çakıyor. Bu da gelip bunu Resulullah aleyhisselatü vesselama şikayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, ey Peygamber estağfurullah diyor ki ey Muhammed Falan adam bana tokat attı. Niye? bu i̇şte aramızda böyle böyle bir konuşma geçti. Resulullah da beni, Musa'ya üstün ne yapmayı tutmayın. Yani burada ne var? Bak özel bir sebep var. Hamiyet duygusuyla, öyle mi? Karşıdaki peygamberi nakıs görerekten. Mesela alimlerin yaptığı yorumları söylüyorum. Hamiyet duygusuyla. Karşıdaki peygamberi sanki eksik görerekten. Bir peygamberi ona üstün tutmayın. Veyahut da aranızda buğuz, kin oluşturacak şekilde peygamberleri birbirinden ne yapmayın, birbirine üstün tutmayın diye. Bazı alimler de demişlerdir ki, bu peygamberimizin tevazusundandır. Yani Allah onu diğer peygamberlere üstün kılmıştır. Bazı peygamberleri bazı peygamberlere üstün kılmıştır. Ama bu, aleyhisselatu vesselamın tevazusundan dolayıdır. Yoksa o da onlardan üstün olduğunu zaten bizzat biliyor. O zaman ne diyeceğiz? Ya diyeceğiz, bu özel bir sebeptendir. Yani bu yapıldığı zaman, Kötü bir şeye sebep olduğundan dolayı peygamberimiz özel sebepten bunu yasaklamıştır. O da ne olabilir? Hamiyet duygusuyla yapılması, karşıdaki peygamberi küçük görme duygusuyla yapılması veya da nedir? Veyahut da e, arada bu kin oluşturacak şekilde yapılması Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ya da bunu tevazusundan yapmıştır. Evet. Bakın dedi ki müellifimiz rahimahullah ''Hayri nebiyyin ursile'' Gönderilmiş olan en hayırlı nebi gönderilmiş olan en hayırlı Nebi. Biz demiştik hatırlıyorsanız Nebi ile Resul arasında bazı alimlere göre Nebi ile Resul de aynı manaya gelir. Öyle mi? Bazı alimlere göre ise Nebi ile Resul arasında fark vardır. Bazı alimlere göre Nebi ile Resul aynıdır. Bazı alimlere göre ise Nebi ile Resul arasında fark vardır. Ve dedik racih olan da Nebi ile Rasul arasında fark olmasıdır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Hac suresinde ne diyor? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ Biz senden önce hiçbir Rasul veya Nebi göndermemiş olalım ki. Demek ki nedir? Demek ki e, Rasul ile Nebi arasında ne vardır? Rasul ile Nebi arasında fark vardır. Yine bazı alimler şu delili kullanmışlar. Demişler ki Peygamberimiz had sahih hadis-i şerifte diyor ki ilk yeryüzüne gönderilen Rasul Nuh'tur. İlk yeryüzüne gönderilen Rasul Nuh'tur diyor. Oysa demişler Nuh'tan önce Adem var, Şit Aleyhisselam var vesaire. Oysa Resulullah diyor ilk gönderilen kimdir? İlk gönderilen Nuh'tur. Demek ki e, Resul ile Nebi arasında ne var? Resul ile Nebi arasında fark var demişler. Tamam Peki fark nedir? Alimler farkı, farkta farklı ihticahlara yönelmişler. Kimisi demiş ki Resul Nebi Lugat manası ile aynıdır. Nebi nedir? من نبئة Yani kendisine haber verilendir. Kendisine vahiy gelip de bu vahiy insanlara tebliğ etmekle yana Nebi denir. Kendisine vahiy gelip de bu vahiy insanlara tebliğ etmekle emrolunana ise Resul denir demişler. Tamam mı? Bu birincisi. Kimisi demiş ki hayır Nebi sadece bir şeriatla yani bir önceki peygamberin şeriatını tatbik etmek üzere gelen Resul ise yeni bir şeriatla gelendir demişler. Tamam mı? Mesela diyelim örneğin Şeyhü'l-i İmteymiyyah nübuvvat kitabında bunu çürütüyor. Diyor ki hayır mesela Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam için Rasul tabirini kullanıyor. Ama diyor Yusuf Aleyhisselam yeni bir şeriatla gelmemişti diyor. Kendisi diyor ya ve tabe'tu millete abayi İbrahim'e diye. Yani İbrahim'in isakın yoluna ben tabi oldum diyor. Bak kendi babalarının şeriatına tabi olmuş. Yani kendisinin yeni bir şeriatı yoktu diyor mesela. Bunu çürütüyor Şeyhülislam İbn Temiye. Bazı alimler diyor nebi bir topluluğa Rasul ile geldiği zaman bütün herkese gelendir diyorlar. Bu tip farklı farklı şeylere gitmişler. Ayrımlara gitmişler. Allah-u bunların içerisinde en kuvvetli olan hangisidir? En kuvvetli olan muhakkik alimlerin tercih etmiş olduğu. Demişler ki Nebi kendisine vahy olunan ama bu vahiyi muhaliflere tebliğ etmekle olunmayandır. Ama Resul kendisine vahiy olunan ve bu vahiyi kendisine muhalif olanlara tebliğ etmekle emrolunmalarıdır. Bu birinci. İkinci kuvvette sırada ise yeni bir şeriatla gelen veyahut da bir önceki şeriatla devam edene de denir demişler. Tamam. Burada tabi şeyh ne yaptı? Peygamberimiz hem nebidir hem de nedir hem de rasuldür. Ondan dolayı dedi ki hayr-i <gülüyor> nebiyyin Hem onun nübuvvetine hem de onun risaletine nas kılmış oldu. Evet inşallah burada duralım. Zaten vaktimizi de doldurduk. Bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ